İslam'dan hayata ölçüler devam ediyor Evet tekrar birlikteyiz Muhterem Nurettin Yıldız hocamla İslam'dan hayata ölçüleri konuşuyoruz Bendeniz Ahmet taş getiren bu ee, Peygamberlere iman Resul-i Ekrem Efendimiz'e iman e, Nasıl bir çerçeve sunuyor Bizim düşünce dünyamız için Hayatımız için e, Onu konuşuyoruz Şöyle bir e, Soru hocam e, Yani sahabe Özel bir nesil değil mi? Özel bir nesil yani Resul-i Resul Ekrem Efendimiz'i Gören nesil Dolayısıyla hakikaten Resulullah Efendimizin terbiyesinde yetişmiş olan bir nesil ve o neslin yani Resulullah Efendimize bağlılığı işte anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyecek bir bağlılık. Yani sen emredersen denize atlarız diyebilen bir bağlılık. Resulullah Efendimizi ahirete işte uğurladığında perişan olan o aşkı, sevgiyi, özlemi derinden yaşayan bir bağlılık Bizimle arasında da 1400 sene var Resulü Ekrem Efendimiz'i görmedik Aradan 1400 sene geçti Yani biz bunu bir mazeret olarak kullanabilir miyiz? Yani sahabe gibi olamama ya görmedik yani Ya da bunu nasıl kapatabiliriz Ya mesafe kapanmasa bile Hani sahabe kıvamına Yaklaşmak için bir e, imkan hazırlayabilir miyiz e, Bu zamanın e, Müminleri olarak ee, Bunu sordunuz mu kendinize Böyle bir soruyu yani, zaman zaman Önce onu şey yapayım Benden önce bizden önce e, Hadis-i şeriflerde böyle bir konu var Evet Yani Efendimiz Sallallahu aleyhi, Sallallahu aleyhi ve sellem Bir seferinde e, Kardeş diye bir kavram kullanıyor evet. Ashab-ı kiramda Biz kardeşin değil miyiz ya Resulullah evet. diyorlar e, Siz benim ashabımsınız Yani arkadaşlarımsınız Benim kardeşlerim sonra gelecekler diyor Evet o hadis de çok ilginç değil e, Kimler mi? Evet. gibi bir soruda Yani siz beni görüyorsunuz diyor Evet e, Onlar beni sadece kitaplardan okuyacaklar diyor. Evet Kur'an'dan okuyacaklar hadislerimi duyacaklar diye beyan ediyor ve o onu görmeden bu dünyada onun ümmetinden olanları özlediğini söylüyor Evet. bir ikinci bir nokta ee, ve bu tür yani sonradan onu görmeden iman edenler için büyük bir vaadi var bu vaat çok enteresan bir 50 elli diye bir rakam koyuyor Nasıl? Yani sizin elliniz onların biri gibi olacak diyor. Allah Allah. Tabi sahabe de diyor ki yanlış anlamadık değil mi diyor yani ters diyor onlar. Bizim ellimiz ha. onların biri yapacak. Evet. Ee, hayır diyor yanlış anladınız diyor. Sizden diyor elli onlardan bir olacak çünkü onlar beni görmeden bana bağlanacaklar diyor. Yani onların işi daha zor. Yani meşakkat, Meş yani evet. onların <gülüyor> iletişiminde sorun var. tasdik evet. etmelerinde sorun var. Mucize, üstüne mucize görüyorsun. Görüyor. de Görüyoruz. Evet. E, kendisi feyiz, bereket akıtıyor. Peygamber evet. aleyhisselamın gözüne bakıyorsun. Kendini güneşin önünde hissediyorsun. Kalp e, kalbe duruyorsun. Yani, evet. e, şimdi bunlardan anlaşılıyor ki, sevgili Peygamber aleyhisselam efendimizin yanı başında olanların, ...dinen muteber, sahabilik diye bir makamları var. Evet. Yeryüzünde kıyamete kadar hiçbir insanın ibadet ederek, cihad ederek, mal infak ederek... ...sabahlara kadar uykusuz kalarak o makama yaklaşması bile mümkün değil. Evet. Realite olarak zaten peygamberi görmek demek olan sahabilik... ...onu göremeyenin ulaşabileceği bir şey değil. Tabii, evet. Yani bir kadın bir erkeğe dönüşebilir, bir erkek kadına dönüşebilir belki ameliyatla ama... ...hiçbir mümin <gülüyor> Ebu Bekir'in makamına ulaşamaz. Evet. Sahabilik kapanmış bir makam. Evet. Bunu konuşmaya gerek yok. Evet. Bunu konuşmak, onların değerini tanki hissetmek, küçültmek olacağından... Evet. abes bir iş olur evet. bu. Ama mümin olarak, bütün müminler... Ebu Bekir radıyallahu anhın iman ederek, cihad ederek, infak ederek, sadakat göstererek kazandığını kazanabilirler. O yol açık. O yol açık. Evet. Niye? وَسَارِعُوا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ Ayeti var. alil عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى Yarışın, yardımlaşın, yarışın, yardımlaşın ayetleri. Peygamberin yanındakilere mahsus ayetler değil ki. Tabii bütün zamanlar. Namaz nasıl hepimize aitse Evet. Cennete topluca yarışarak girmeyi emreden ayetler de hepimize, hepimize yönelik. Evet. Şeytan bunun tam aksini söylüyor tabii. E, geçen zamanlar, gün bitti, akşam oldu. Edebiyatı evet. yapar şeytan. Evet. iyi bir taktik bu. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz şeytanın bu hamlesine karşı bizi neredeyse 50 adım önden ashab Kiram'ın ibaretiyle yarıştıracak kadar bir iyi noktada tutuyor. Yani evet. bizim hani yarışın e, tur atarken ki esnekliği gereği 10 adım geriden giderken yarışın bittiği yerde 10 adım önden bitirme hakkımızda olacak bizim. Evet. Yani bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hesap ettiği bunun gündemde olduğu bir e, kulvar üzerinden yarışıyoruz. Dolayısıyla bugün, yarın Kıyamete kadar herhangi bir Müslümanın ben nire Ebu Bekir'in gece namazı nire deme hakkı yoktur. Evet. Ebu Bekir'in seccadesini buldun mu sen de Ebu Bekir olursun. Fakat bu hadis şeriflerde hocam da yok mu yani Rasulullah Efendimiz Sanırım. sonra gelen e, insanların zorluğunu da ifade ediyor. Ona yani, geleceğim. E, evet. Tabii evet. ona geleceğim. Bunun nedenleri de var. Ha, zorluğu var. var. O zorluk nasıl aşılabilir de kafa yani, yollamız lazım. Birinci zorluk Peygamber Aleyhisselam Efendimizin yere başında olmaması zorluk. Olmama, zor. olmama evet. yani Onun yokluğu bir facia insanlık için. Evet. Eğer yokluğu bir sorun olacaksa. İkinci olarak da yine hadisi şerifler her geçen zamanın kıyamete yaklaştıkça daha aranır olacağını haber veriyor. Kıyamete yaklaşıldıkça... ...fitne fesadın ölüm başta olmak üzere... ...çoğalacağını haber veriyor. Evet. Ee, mesela... ...işte ümmetim... ...haram olan ipek giymeyi erkeklere helalleştirmedikçe... ...işte faiz yayılmadıkça... ...işte kadınlar şöyle olmadıkça... ...erkekler şunu yapmadıkça... ...diye her biri afet denebilecek... ...şeylerin... ...gerçekleşeceğini haber veriyor. Dolayısıyla evet. her yeni doğan gün kıyamete bir adım daha yakın olduğumuz bir gündür. Kıyamete yakın olmak demek sadece dünyanın sonunun gelmesi demek değil, başa gelecek belaların da çoğalması demek. Evet. İmtihanın da çetrefillesi olmak demek. Onun için çok enteresan hocam, Medine'ye bağrına basan mesela, ensarı övdü efendim. Evet. Sonra muhacirleri, Kur'an-ı Kerim geldi, evet. ensar, muhacirler yani ...Resulullah'a hicret etmek... ...diye bir kavram çıktı değil mi evet, aleyhissalatü vesselam? Muhacirler diyor mesela... Evet, ...yer evet. gök evet. şenleniyor... ...ne buyuruyor Efendimiz? Fitne zamanında... ...ibadet etmek... ...bana hicret etmek gibidir buyuruyor. allah Ekber, evet. Yani Musab bin Ümeyr... ...Medine'ye hicret ediyor, Yesribi Medine yapıyor... Ee, ...Ebu Bekirler, Ömerler... Osmanlar hicret ediyorlar... Saad bin evet. Ebi Vakkas... Anacığını bırakıyor, hicret ediyor. Ama mümin de televizyonunu kapatıyor, internetini kapatıyor. Teheccüde kalkacağım diye. Gece kalkıp nafile teheccüd kılıyor. O da Medine'ye hicret, hicret eder gibi oluyor. Evet. Halbuki hicret ettiği yatak odasıyla namaz kıldığı odası arasında beş adım vardır. <gülüyor> Ama... Demek ki o beş adımı atmak Evet. Hicret kadar zor yani bir şey haline geliyor. 450 kilometre Mekke ile Medine arası, Şamlı evet. karayoluyla. Evet. Veya 500 kilometre diyelim. O zamanki şartta 500 kilometre gidiyor bir sahabi ona hicret. Yürüyerek. Ediyor. Yatak odasından oturma odasına gidene de çok büyük fitneleri bırakıp gittiği için ona da hicret ediyor. Evet. Gel hicreti ile ediyor Bana hicret evet. eder gibidir diyor. Evet. Çünkü hakikaten. Fitnenin insanın gözünü, kulağını, bütün organları istila ettiği bir zamanda, çoluk çocuğun insana fitne olduğu bir zamanda, işin tapınılır bir düzeye geldiği bir zamanda, ailesine insanın hükmedemediği, babanın baba, annenin anne, kardeşin kardeş gibi algılanmadığı, çocuğun okula salınıp baştan bir tür atıldığı bir zamanda, insanın Rabbini hatırlayıp, mesela teheccüde, kalkması mesela işte pazartesi günü oruç tutması Farzamazları namazı ya da bir diyor. yanlışı bırakması değil mi yani? zaten haramları terk etmek evet. bütün zamanların evet, hassasiyeti mesela evet. bir iş adamı düşününüz bankacılar müdürleri geliyor işte herhangi bir bankaya pazarlama müdürü gönderiliyor bir iş adamına, bu iyi bir iş adamı olduğu için müdürün bizzat kendisi geliyor, beraber çalışalım diyor. Evet. Sekreterine tembih ediyor, içeri sokmayın o adamı. Bereketim kaçmasın diyor. Yani hocam bu adam muhacir işte. <gülüyor> o zaman da evet. hicret etmek, yani Allah'ın haramlarından kaçmak, Allah'ın şeriatını yaşamaya çalışmak, bir tür sahabinin yaptığını yapmaktır. Sahabi olmak mümkün değil. Onların faziletini yakalamak Ebediyen bütün Müslümanlar toplansa ve Ebakir yapmıyor zaten, yani <gülüyor> ayrı bir konu ama evet. herhangi bir Müslüman halidipni, velidin cihat sevabına muadil bir sevap işleyebilir. İşleyebilir. i̇şleyebilir. Bunun yolu açık her Bunun zaman. Bunun yolu hepimiz için açık. Bu da Allah'ın Celle Celalu adaletinin gereğidir. Amin. Aynı cennete farklı şartlarla çağırma. Peki Allah. hocam, şuna gelirsek ya bu zorluğu nasıl aşar insan? Yani bu kadar çetin bir Kuşatma söz konusu evet. Yani şeytanın kuşatması Onun bir takım araçlarının Kuşatması Söz konusu Şimdi sahabe bunu Nasıl şey yaptı yani Resulullah Efendimiz de kalp kalbe gelerek değil mi? Ama Nefislerine mağlup olmadan Nefislerine mağlup işte Ona onun da herhalde o katkısı zamanki, var değil mi? O zamanki yani... ve şimdiki ee, savaş malzemeleri aynı Şeytan ve nefis evet. O zaman yani e, Ticaret merkezleri yoktu da Medine'de panayır vardı evet. Ukas panayırı vardı Taif'te evet. Yani şimdi de ukas panayırı yok Büyük ticaret alışveriş merkezleri, merkezleri var İfsat etmek evet. için Yani çok uzatmaya isterseniz böyle dakikalarca konuşmaya gerek yok hocam. Evet. Bunun özeti şu Mümin nefis terbiyesi görecek Evet. Bunu nerede görür ben onu anlamam Tasavvufta mı görür <gülüyor> Cihat meydanında mı görür evet. Evine kapanır evinde mi görür Ayet mi okur Tefsir mi okur İlmal mi okur mı okur Özü nedir bunun Mal Aile e, Ve cinsellik gibi imtihanlara karşı Nefsi dizginliyor olmaktır Yoksa evet. iman Elhamdülillah aynı iman cennet, cehenneme iman ediliyor. Evet. E, Sırat Köprüsü'ne itiraz eden yok zaten. Olacak. Ölümü inkar etmeye mecal yok. Yani evet. ashab-ı farklı bir noktada değiliz. Evet. Aynı bedenleri, aynı din yaşayarak evet. kullanıyoruz. Yani onların mesela çok hassas kulakları yoktu herhalde. Evet. Yani çok hassas yani. gözleri. E onlar yoktu. da fizik olarak bizim gibi. Belki bizim gibi değil hocam. Yani o kadar Genç imkanları da, katarat evet. ameliyatı olamıyorlardı herhalde. Yani. Değil mi? Evet. Yani evet. tıkalı damarlarla kim bilir senelerce yaşadılar. Ya evet. Yani şimdi daha güçlü insanlarız biz. Binbir hastalığa rağmen. Evet. Ama onlar nefis terbiyesi konusunda ya bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den terbiye alarak yahut da dolaylı yolları kullanarak çok üstün bir yani kademeler katı Yani mesela de hocam yani o terbiye konusunda önemsiyorum. Yani Mesela Darül Erkam terbiyesi değil mi? Mekke döneminde Darül Erkam terbiyesi. Resulullah Efendimizin bir mektebi var sonuçta. Medine'de Mescid-i Nebevi terbiyesi. Yani belki diyorum buralardan örnek alarak bugün kendimize bir mesela Darül Erkam oluşturmak. Ne bileyim bir Mescidi Nebevi iklimimiz soluklanmak, teneffüs etmek. Ya yani buna benzer ben, me ben metod olarak da yani bir şeyler söylemek. Burada isterseniz şöyle bir açılım yapalım. Ee, şimdi Ashab-ı Kiram'ı konuşuyoruz. Başımızın tacı. Bununla diyecek bir şey yok ama İslam'ın yani başarılı tek örneği Ashab-ı Kiram değildir. Muhakkak. Yani, Daha farklı zamanlarda da Balkanlarda Roma'nın dibinde e, Dervişlerin becerdiği Takva hayatını niye görmezden gelelim evet. yani Ashab-ı kiramdan 600-700 sene sonra becerdiler bunu Evet Yani İstanbul'da e, zaviyelerde Tekkelerde hem cihad eden Hem ibadet ziht için üzüüt için de olan ve Bizans'ın Dibinin dibinde bunu yaptığı Yani evet. nesiller Yani ashab-ı kiram Topluca çok değerli muhteşem ve muazzam Ama ashab kiramdan sonra da Horasan'daki zahitlerin hayatı anlat anlat bitmiyor hocam Muhakkak. Horasan zahitleri Medine'nin zahitlerinden daha fazla Evet Yani e, ya, İslam de, tabi buralara böyle gelmiş yani, yani Tabii ki en, yani. Endülüs'te Kolaymış 8 asır süren bir medeniyetin kim kurdu hocam Doğru Yani İslam sadece. Yani, sahibin, kurulabilir, bütün zamanlarda kurulabilir, e, kurulabilir. sahabenin. Avrupa'nın göbeğinden <gülüyor> de <diyorsunuz> var. <zaten. gülüyor> evet, Balkanlarda mollalarımız var, heybelerinde kuru ekmek ve çıkınlarındaki bir iki peynirle gittiler hocam oralara. Evet. Yani küfrü peynirlerle gittiler. E, bizim e, Dağıstan'dan e, Çin Seddi'ne kadar yayılmış fakrı sefalet içinde oldukları halde insanlığın hayırla andığı müthiş züht hayatı yaşayan İslam'ı e, yani fakirlikte, zenginlikte, her durumda yaşayan mübarek nesiller var. Evet. Bağdat'ta bütün facialara rağmen kurulmuş medeniyette ilim, cihad, zikir, fikir yapan örnekler var. Ashab-ı blok olarak mübarek ama lokal lokal denebilecek pek çok çalışmada ...muvaffak olunmuş çalışma var... ...Yemen'imizde var hmm, yani... Tabii, ...İslam tabii. girdiği yerde... E, ...yani daha doğrusu İslam nimetiyle... ...şereflenilen yerlerde... ...gerçekten mübarek... ...sonuçlar elde edildi... Hmm, ...yani evet. bunları yok saymak... E, tabii, ...büyük hata tabii, olur... Tabii, evet. Ee, ...evet örnek ashab-ı kiramdır... E, ...ama... Mesela Balkanlardaki çalış, e, örnek dediğimiz nesilde filan hususta bir miktar eksiklik söz konusu olmuştur. Horasan'dakilerde belki bir miktar eksiklik olmuştur. Ama bütün zamanlarda İslam yaşanmıştır. Bunun en benim duygusal olarak etkilendiğim şey hocam. E, Ebu Hasan el-Nedvi'yi 97'de ziyaret etmiştik. Evet. Emin Saraç hocam. Adem Ergün abi filan, Top Ahmet Hamdi Yıldırım hoca beraber bir ziyaret etmiştik. Ee, o zamanlarda sizin meşhur savunan adam yazınızın yayınlandığı bir <gülüyor> zamandı. 97'ler azo. Zaman. Nedvi Hoca rahmetullahi alayi bizim böyle neşemizin kırık olduğunu hı. hissetti. Yani Türkiye'de Kaoslu bir ortam var. Biz de onun orada bir toplantıya davet edilmiştik, toplantı gitmiştik e, yüzümüzden anladı Yani böyle Üzünümüzü belli oluyor Türkiye hmm, karışık evet. Ne zaman okulları kapatacaklar Camiler kapanacak mı filan gibi Allah Allah, Çabuk evet. ürkmüştük yani Belki e, şu anda yaş 15-20 olanlar Hissetmiyorlardır o manzarayı ama e, O gün heyecanla 30-40 yaşlarında tabii. olanlar Çok net yani hatırlıyorlar Ben o dönemi İslam'ın azaltma operasyonu onunla karşı karşıya bulunduğumuz bir dönem diye yani, anlattım. Hep. Sizin mesela yazılarınız gayet hassas bir şekilde hala hatırımda. Şimdi hocam Nedvi hocamız evet. bizi de misafir etmişti. Ayrılacağımız zaman size bir konuşma yapayım dedi. Dinler misiniz beni dedi. Biz de zaten yani <gülüyor> dinlemek, dinle için. dinlemek için gittik. Toplantı kalabalık bir toplantıydı da özel bir türlü görüşemiyorduk. Belki o zaman fırsat oldu. Ee, ama ikide bir soruyor. Ne oldu? Mahkeme bitti mi diyor. Hmm. Daaldı mı bulutlar diyor. Ya diyoruz bu böyle üç günlük bir şey değil. O sabah soruyor akşam bir daha soruyor. Allah sabah Allah. Sabah bir 10 gün kadar kalmıştık yani neredesi saat başı haber var mı soracak. Allah Allah. Ee, rahmetullahi aleyh Tabi derdi müminlerle. Evet, evet. E, yatıp kalkan bir insan Şimdi dedi ki Bakın dedi e, Eğer dedi e, Türkiye'de İslam kökten zarar görecek olsa Hilafetin Ezanın yasaklandığı zamanlarda Olurdu bu dedi evet. Bu mezarı kazdılar dedi Bu mezara İslam'ı sokamadılar Korkmayın dedi İslam'ın mezarı dedi kazılabilir ama içine İslam'ı koyamazlar dedi. Hiç evet. üzülmeyin dedi. İmtihan edecek Allah sonra düzelecek dedi ve bu iş dedi yiğidin öldüğü yerden kalkacağı belli dedi. Maşallah. Böyle bir teselli. Bir yarım Maşallah. saat ama, bu şekilde. Ama yani boş bir şey değil. Mu, çok muhteşem ee, çok ifade. Çok muhteşem. Et. Bunu biraz daha uzun ben Hı -hı. özetini anlattım. Muhteşem ee, ifade, ifade. Şimdi üstadım ben bunu niye anlattım? Ee, İslam bu memlekette e, üzerinde sağdan başlayan iki kelime yazının bulunduğu bir kağıdın hapise girmek için yeterli suç malzemesi kabul edildiği günler geçirdi. Ya evet. Yani talebe okuttun filan zaten idamlık bir suç. Evin aranıyor. Bir kağıtta sağdan başlamış babanın yazdığı bir hatıra mektup bulunuyor mesela. Evet. Soruşturma geçiriyorsun. Evet, Bu nedir evet. diye. Yani yazıyı sağdan soldan başlamak diye bir suç olur mu bu dünyada? Ben bir şey yazmıştım hocam. Suç aletinin müsaadesi ne diye? Çarşaflı bir kadını Maraşlı e, mahkemeye veriyor. Polis yakalıyor. Mahkemeye çıkıyor. Ve mahkeme çarşafına el koyuyor. Suç aleti olarak. <gülüyor> evet. Çarşaf suç o da alet hocam. Şimdi hocam bugünlerde den bu zamana geldik elhamdülillah bunlar masala döndü. Evet elhamdülillah. Fakat şunu unutmayalım hocam, o günlerde Kur'an unutulmasın diye. Evet. Bir dağın başında oturup bir koku bir yerde üç tane çocuğa Kur'an öğreten musab bin Ümer değil midir hocam? Evet aynen aynen hocam. Yani illa yesir bir olması lazım. Tabii, tabii, İslam coğrafya tabii. dini midir? Evet değil tabi ki. Evet. Bina demek ki hocam. Evet. E, Allah'ın seçtiği bir kulsan... ...ya da sen ne yapman gerektiğini... ...zamanında takdir edebiliyorsan... ...musaplık fırsatı her an geliyor. Evet. Her an geliyor. Yani bakıyorum ki mesela... ...bizim Karadeniz bölgesinde... şu işte Kur'an okutmakla meşhur olan insanlara bakıyorum... ...böyle derin alimlerde değiller hocam. Evet. Böyle onlarca cilt kitaplar yazmamışlar. Evet. Ama onlarca senelerini Allah'a feda etmişler. Evet. Tarlalarında çalışmamışlar. Hatta... Ben yakın bir zamanda Kütahya'da bir hoca efendi bir sebeple ziyaret ettim. Çok duygulandım. O da bu 28 Şubat sürecinin hemen arkasındaydı. Bir yeri kapatmış böyle, yarı ahıra benzer bir yeri, köylük bir yerde, talebe okutuyor. Ondan sonra çıkışta dedim ki hocam dedim biz de üzerimize bir vazife alalım dedim taleplerin bir ihtiyacını karşılayalım biz evet. dedim. "Hıh ben yardım almam." dedi. "Sağ ol." dedim. Dedim biz dedim yani gidip e, camide toplamayacağız dedim. Şahsi olarak yardımım yok." dedi. Allah razı olsun. "Ben ahdettim." dedi. "Bu da gün döndü. Bahçem var." dedi. "Onu dedi hanımımla sürüyoruz." dedi onun geliriyle talebelerimi okutuyorum dedi. Ben ya dedi ahdim var Allah'a dedi. Bu tembel Maşallah. imamlara karşı kimseden <gülüyor> para almadan onlardan yardım istemeden Kur'an okutacağım dedi. Maşallah. Hocam öyle duygulandım ki. Yani imamların işte aman kaymak almaktan izin al filan gibi bir iki ikazı olmuş ona. O evet. da bunu alınmış. Evet. Ne zengininden para isterim. Ne bundan diye. Ben gittiğimde 30-40 tane talebeye Kur'an okutuyor. Akşam onları evlerine gönderiyor. Allah. Hocam Musab bin Umeyr yani, Musab aynen, bin Yani Medine'de değil de Kütahya'da Ben de hocam yani Sonuna geliyoruz programın ama Ant Alanya'da bir şeye rastladım Bir imam Şimdi Alanya'da malum seralar var Şimdi Seralarda çoluk çocuk herkes çalışıyor Ama hoca efendi Yazın çocuklara Kur'an öğretecek Ne yapsın Şimdi altına bir motosiklet Almış sera sera Dolaşıyor Ondan sonra varıyor bir seranın başına Oradaki işte talebelerine Kur'an'ı öğretiyor tek tek çağırıp Ondan sonra bitiyor Oradaki iş başka bir seraya gidiyor Mobil hoca, Değil? Mobil hoca, hocam. Mobil mobil hoca. Evet hocam Hocam sağlığın mobil hizmeti olur da Kur'an'ın olmaz mı? Olmaz Hocam mi? özet olarak nereye geldik? Evet. Yani ashab-ı kiramın Önüne koyduğu fırsatı Allah. Evet. Sahabilik hariç hepimizin önüne koymuştur. koymuştur. Bir de elli katta prim vermiştir. Evet, evet. Ama mazeret isteyen Peygamberin dibinde Peygamberin amcası da olsa kaçırıverdi o mazereti. Doğru. Yani mazeret Doğru. bulunur. Bulunur. Ama şeytan verir mazereti insan. Yani evini. hep mazeret üzereyiz evet, insan. Evet. olduğumuz için. Ama gaderdi olan çalışmak isteyen evini medreseleştirir, evini medreseleştirene yardım eder. Yani yapılacak o kadar iş var ki peygamber aleyhisselam efendimize sadakatte bizim sorunumuz var mı bunu konuşuyoruz. Evet onu konuşuyoruz. Hayır sorunumuz olmadığı gibi bir sürü güzel örneklerin önünde var, duruyoruz. biz. var elhamdülillah. Hele bu zamanda bir de teknoloji mesela evet. hiçbir şey yapamayan... Ee, selam versin sokakta değil çıkıp Selamı yaysın desin. değil mi? Bir sünneti yaysın evet. Bir sürü şehit sevabı kazansın yani, Tebessüm sadakadır buyuruyor Hasta ziyaret ederiz hasta ziyaret edersiniz. Yani düşünün sahabe bir hasta ziyareti sünneti ki 70 yani hadiste 70'e yakın melek e, te, istiğfar ediyor hasta ziyaret eden evet. bir melek de istiğfar etse yeter bizim için de yeah. e, şimdi sahabenin biri ziyaret etmek için bir hastayı Medine'den Taif'e gitmesi lazımdı. Evet. hastane yok bir şey yok şimdi bir hastaneye girip 300 tane yataklı hastanede 300 hastaya selamünaleyküm desen 300 şu kadar melek sana hizmet edecek evet. dua bir edecek. huzur evine gitseniz bir... aman Allah'ım huzur evine gidip insan orada temizliğe yardım etse 10-15 dakika, dakika. Evet. yani iş çok ama şeytanın nefsin Bahanesi de tabi büyük Ama aşılabilir aşılabilir. Aşılamaza Allah bize hedef göstermez Evet Allah razı Öyle olsun ya, hocam. hocam Çok teşekkür ediyorum Resulullah Efendimizi Konuşmaya doyulmaz Daha sonraki programlarda da inşallah <gülüyor> Hep konuşacağız Bugün programımızın Sonuna geldik İnşallah yeni bir programda Buluşmak üzere i̇nşallah. Hayırlı günler diliyoruz değerli dinleyiciler.